وَمَنْ تَبِيَعُمْ بِحْسَانِيْنِ اِلَا يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعَدْ Bugün 13 Kasım 2012 Salı. ehli Sünnet'te Nesih derslerimizin beşinci dersi. Evet bu dersimiz çok önemli kardeşler. Hatta bu derslerimizin en önemli konularından birisi. O da Selef döneminde, özellikle ta, sahabe döneminde özellikle, Nesihin anlamı. Şimdi Nesihin anlamı tanımı nasıldı? Biz nasıl bir tanım yapmıştık? ilk derste demiştik ki رَفْعُ الْحُكْمِ السَّابِطِي بِخِتَابٍ مُتَقَدِّمٍ بِخِتَابٍ مُتَأَخِّرٍ anhu Önceki bir hitapla sabit olmuş bir hükmün daha sonraki başka bir hitapla kaldırılması demiştik değil mi? Şimdi buradaki kaldırma olayına ne denir? نَسْخ Kaldırma olayına نَسْخ denir Kaldıran şer'i hükmene denir Kaldırılan şer'i hükmene denir Kaldırılan mensuh denir Sonra gelen şer'i hükme yani, evet sonra gelen şer'i hükme ne denir? Nasih. nasih denir, tamam? Yani nesh edene nasih, nesh olana mensuh, bu nesh olayın kendisine de nesh denir, tamam? Şimdi nesh'in ıstılah olarak sabitleşmiş olan bu tanımının ilk olarak İmam Şafi'nin sözlerinde açığa çıktığı görülüyor. Şimdi bakın, biz bir tarif yaptık, demek dedik ki, Önceki bir hitapla sabit olmuş bir hükmün daha sonraki başka bir hitapla kaldırılması. İşte bu mütahhir bir tanımdır. Ve bu tanımı biz ilk defa İmam Şafi ile görüyoruz. Bu tanımı, Nes'in bu anlamını, şey anlamını diyorum, bu tanımını. İlk defa İmam Şafii'nin sözlerinde görüyoruz, sözlerinde açığa çıktığını görüyoruz. Ondan önce ise, İmam Şavi'den önce ise kardeşler buraya çok dikkat edin. Her ne kadar mana olarak nesih bilinse de ve icmaen zaten manası kabul edilse de neshin sabit bir kullanımı yoktu. Yani selef döneminde nesih dendiği zaman sadece bu e, zikrettiğimiz bizim dersin konusuyla alakalı olan nes kastedilmiyordu. Bizim dersimizle alakalı olan Neshte kastediliyordu, başka hususlar da kastediliyordu, anladık mı? Şurası karıştırılmasın bakın, sanki bu ilk defa İmam Şafi'de ortada çıktı değil. Bakın, diyoruz ki Nes dendiği zaman ilk akla gelen anlam hangisi? Şu an bizim, şu an yaşadığımız dönemde, bundan 100 sene önce, 300 sene önce İmam Şafi'ye kadar Nes kullanıldığında ilk akla gelen anlam nedir? İşte az önce söylediğimiz, önceki bir hitapla sabit olmuş bir hükmün daha sonraki bir hitapla kaldırılması, tamam mı? Bu bildiğimiz nesh. Yani bir ayetin hükmünün başka bir ayetle nesk olunması. Ancak e, Selev döneminde İmam Şafi'den önce nesk dendiğinde bu anlamda kastediliyordu. Bundan farklı başka anlamlarda kastediliyordu. Tamam. Burayı anladık mı? O yüzden biz neskin ıslah olarak sabitleşmiş olan bu tanımının ilk olarak İmam Şafi'nin sözlerinde açığa çıktığını söylerken sanki nesh sadece e, İmam Şafi döneminde bilindi değil. Ee, o yüzden diyoruz ki kardeşler, İmam Şafi öncesinde neskin bugünkü mutahhir anlamı her ne kadar bilin, e, bilinse de sabit bir kullanımı yoktu neskin. Zira nesh lafzı senef döneminde bundan çok daha geniş anlamlar ifade ediyordu. Daha geniş anlamlar ifade ediyordu. Bunu da barındırıyordu ve farklı anlamlar da ifade ediyordu. Şöyle ki kardeşler, sahabe ve tabi'in döneminde nesh'e Nesh'dan dendiği gibi yani bizim müteahhir anlamdaki neshe, nesh'dan dendiği gibi. Bakın taksis, takyit yani mutlakı mukayyet kılma, umumu hususlaştırma, mücmelin mücmeli mübeyyenleştirme, yani mübeyyeni evet mücmeli mübeyyenleştirme olayı, yani mücmel olayı ve mübeyyenin beyanı. Tamam? Bunların hepsine hepsi nesh kelimesiyle ifade ediliyordu. Yani biz sahabe döneminde veya İmam Şahbi'den önceki döneme baktığımızda onlar nesh ifadesini kullandığı zaman bizim ne anlamamız gerekiyor? Ya e, taksistir bu, taksisi kastetmişlerdir, ya takyidi kastetmişlerdir, ya mücmelin mücmeli kastetmişlerdir veya mübhemin beyanlı kastetmişlerdir veya farklı anlamlar, buna benzer anlamlar kastetmişlerdir. Bunu bilemeyiz direkt olarak, o kelimeye bakarak bilemeyiz. Neye bakarız? E, nerede kullanmışlar sonra siyakla anlaşılır ne kastettikleri tamam O yüzden diyoruz ki sahabe ve tabiinin döneminde neske neslendiği gibi taksis takyit mücvel mücmel ve mübhemin beyanına da nes beyanı da nes kelimesiyle ifade ediliyor, ediliyordu. Çünkü bütün bunlar bütün bunlar dediğimiz ne? İşte nesk, takyit vesaire bütün bunlar ortak bir manaya sahipti kardeşler. Bu yüzden hepsine neskleniyor deniyordu. Şimdi bir insan gelse bize dese ki neden neske? Ya yani neden mutlakın mukayyet kılınmasına, umumun haslaştırılmasına nesk deniyordu bu dönemde? Deriz ki hepsinin hepsi çünkü bu türlü ifadelerin tak mukayyet, taksis bu türlü ifadelerin hepsinin ortak bir man, bir cihetten ortak bir mana manaya sahip bunların hepsi. Bu manada nedir kardeşler? Şudur bakın, söz konusu olan nasların bir kısmı ile amel edilmemesi noktasında ortaktırlar hepsi. Bakın, nesk'ı düşünün. Nesk ne yapıyor? Bir hükmü ortadan kaldırıyor, doğru mu? Amel edebiliyor musun artık o kaldırılan hükmü? Hükümle edemiyorsun. Bir de mutlak bir ifade düşünün. Bu mutlak bir ifade mukayyetleştiriyor. Dolayısıyla o mutlak ifadeyle amel edebiliyor musun? Edemiyorsun. Ancak kayıtlarıyla amel edemiyorsun. Hayıtlarıyla ancak birlikte söz konusu oluyor. Doğru mu? Yine mesela umum bir ifadeyi düşünün. Bir insan al, e, ölü eti helaldirin genel anlamıyla amel edebilir mi? Edemez. Şey ölü eti e, size haram kılınmıştır. Amel edebilir mi? Edemez. Çünkü balık ölüsü söz konusu. Bakın, değil mi? Balık ölüsüyle amel edebiliyorsun. Yani ne anlamda amel? Yiyebiliyorsun. Dolayısıyla bakın, işte bu mutlakın mukayyet kılınmasında, umumun haslaştırılmasında hepsinde, ee, bir kısmı ile amel edilmemesi söz konusu olduğu için bu anlamda ortaktırlar. İşte ortak oldukları için bizim bugünkü anladığımız manadaki neske de seleb döneminde nesklenmiştir. Mutlakın mukayyetine de nesklenmiştir. Umumun haslaştırılmasına da nesklenmiştir. Buna dersin sonunda biraz daha değineceğiz. Ancak... Ee, iyi anlamamız adına e, tahtada çizerek bir örnek verelim. İnşallah daha iyi anlaşılsın. Bakın e, ölü eti dedik değil mi biz? Bakın şimdi kardeşler. Ölü eti size haram kılınmıştır diyor. Ölü. Değil mi? Ölü eti size haram evet. Ölü eti size haram kılınmıştır. Şimdi bu ölü etine baktığımızda kardeşler bu umum bir ifadedir. Umum ifadedir. Umum ifadedir. Evet. Bu umumun altına ne, gel ne geliyor? Bakın. İnek mesela. İneğin ölüsü. Başka? Tavuk. Başka mesela Şimdi diyelim. Değil mi? Başka ne diyebiliriz? Mesela vesaire bunların hepsi deve diyelim. Değil mi? Bir de ne diyelim? Balık. Şimdi bakın kardeşler. Allah azze ve celle ölü eti derken bu ölü ifadesi, ölü eti ifadesi genel bir ifade. Dolayısıyla devenin ölüsünü de yemek haram bu, bu genel ifadeye göre. İneğin ölüsünü de yemek haram. Tavuğun, hindinin ve balığın ölüsünü de yemek haram. Ancak Aleyhselatu vesselama bakıyoruz değil mi? Birisi geliyor diyor ki ya Resulullah inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qayila min al-ma' fa bihi a'tishna fa natadawu min ma' al-bahr. "Fecaleda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna al tahurun lam yunjishu shay." Ve tahur ma o? Pardon. tahur ma el vesselam. Birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü biz diyor denize deniz yani işimiz denizde bizim. Gemide oluyoruz ve yanımıza az su alıyoruz. Bu suyu içsek abdest için kalmıyor. Değil mi? Abdest alsak içmek için kalmıyor. Ne yapalım? Deniz suyuyla abdest alalım mı? Aleyhissalatu vesselam diyor ki evet o suyu temiz ölüşe helaldir diyor. Yani balık mesela Balığın ölüsü helaldir diyor Allah aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla ölü size haramdır ayetinin genel ifadesini ne yapıyor? Haslaştırıyor. Bakın. Balığı tabir ise devre dışı bırakıyor. Haslaştırıyor. Doğru mu? Buna ne denir? Umumun haslaştırılması. Doğru mu? Umumun haslaştırılması. Şimdi bakın. Bu ayetin genel anlamıyla tabir ise genel ifadesiyle amel edilmiş oluyor mu bütün cüzlerini alarak? Olmuyor değil mi? Balık bundan hariç. Şimdi nesilte normalde bizim anladığımız müteahhir anlamdaki nesilte. Yani bir ayetin hükmünün başka bir ayetle kaldırılmasında. Ne söz, ne söz konusu? Dikkat edin kardeşler. Ne söz konusu? Çok önemli. Şu söz konusu. Yani ayetin... yani e, bir hükümle amel edilmemesi söz konusu değil mi? Bir ayet geliyor, Allah bir hüküm indiriyor. Sonra o hükmü eskeden başka bir ayet geliyor. O ne solumlanla artık ne yapmıyorsun? Amel etmiyorsun. İşte bakın umumun haslaştırılması olayında da amel edilmeme, ki bu amel edilmeme bir kısmıyla dahi olsa, amel edilmeme söz konusu olduğu için ne yapıyor bir cihetten? Nesihle ortak bir yerde birleşiyorlar. Doğru mu? Bir cihetten. Ortak bir yerde nesihle birleşiyorlar birleşiyorlar. İşte o yüzden Eylül Sünnet alimi neshin e, umumun haslaştırılmasına da ne demişlerdir? Nesif demişlerdir. O yüzden bakın kardeşler şimdi işte dersin en başına dönüyoruz. Hatırlarsanız dersin en başında ne demiştim? İlk dersimizde neshi çok iyi bilin ki lügat ve ıslahi anlamını çok iyi bilin ki ilerideki bazı işkaller çözün. İşte Şeyh e, Selef neshi hangi anlamıyla kabul etmiştir? Lügat anlamıyla. Lugat anlamıyla ifade ettikleri için umumun haslaştırılmasına da nesk diyorlardı. Neden? Çünkü nesk'in lugat anlamı neydi? Diyordu ki güneş geldi, gölgeyi kaldırdı, ne yaptı? İzale etti demek. Dolayısıyla aleyhissalatu vesselamın sözü geldi, umum ifadelerden bir tanesini ne yaptı? İzale etti hükümden balığı, kaldırdı, yok etti. Çıkardı umum ifadeden. Gördük mü? İşte şeyh yani selef umum ifade kullandığı için yani ben bir ders okutuyorum da hep Şeyh diyorum o derste dilim ona gidiyor aklınızda olsun. Şeyh İbni Nusayymi'nin vasıtası ondan dolayı Selef demek istiyorum tabii, burada anlayın. Şimdi e, Selef o yüzden kardeşler lügat anlamını itibar alarak bu türlü olaylara umumun hastalaştırılmasına mutlakın mukayyet kılınmasına e, vesaire bunlara mücmerin mübeyyenleştirilmesine e, falan ne demişlerdir? Nesih demişlerdir. Anladık mı? O yüzden şimdi müteahhir anlam, hani az önce daha önce de seninle konuşmuştuk kardeş. müteahhir anlam bizim zihnimize oturtturulmuş bütün her şeyi o müteahhir anlam üzerinden düşünürsek yanlış ederiz. O yüzden bazen bazı lafızların selef dönemindeki de hakikatlerini, lugavi hakikatlerini de bilmemiz gerekir. O yüzden ben bazen talebelere vurguluyorum, diyorum ki, e, kardeşler diyorum işte konumuz iman mesela, işte lugat anlamına dikkat edin diyorum çünkü ileride işe yarayacak. Neden? Çünkü bazı meseleler var ki şer'i anlamıyla lügat anlamı arasında çok yakından ilişki var. Hatta bazen şer'i anlamı daha iyi fıkk edebilmen için lügavi anlamına zorunlu ihtiyaç duyuluyor. O yüzden bunu bilin. Selef döneminde yani İmam Şarfi gelmeden önce bir güneş geliyordu değil mi? Bir güneş geliyordu bir Arap'ın evine. Arap'ın evindeki gölgeyi kaldırıyordu mesela tavandan işte camdan güneş giriyordu. Gölgeyi kaldırıyordu. Arap ne diyordu Bakıyordu bu güneş diyordu benim evimdeki gölgeyi nesfettim. Ne kastediyordu bunda? Kaldırdı, izale etti. Doğru mu? İşte husus bir ifade, umum bir ifadeyi de kaldırdığı için buna neslenmişlerdir. Umum ifade ney Furkan? Genel ölü et, eti. Ölü eti. Bu ölü etin içerisine dediğimiz gibi deve, ney, tavuk, hindi, balık giriyor. Doğru mu? Aleyhissalatü vesselamın tabir sayısı bir sözü geldi, bu genel ifadeden bir cüzü ne yaptı? İzale etti. Nedir o cüz? Balık cüzü. Doğru mu? İzale etti. İzale etmeye ne deniyordu? Nesb deniyor. İşte o yüzden Selef umumun hastalaştırılmasına nesb vermiştir demiştir. Tamam mı? Bakın bu o kadar önemli bir konu ki, müteahhit hatta mütekaddime yakın dahi birçok Selefi kaydı, ili, Selefi ilim ehli müfessirler hata etmişlerdir. Yüzlerce ayete nesb oldu demişlerdir sahabelerden delil getirerek. Halbuki sahabe bu ayet taksis edilmiştir, bu ayet mutlak değildir, mukayyettir demek istiyor ama bunu nes kelimesiyle ifade ediyor. Birçok müfessir bu hataya, mütekaddim ve şey, ve mütekaddime yakın, birçok selefi ve gayri selefi, e, müfessirler ve nes hakkında kitap tehlif etmişler, bu konuda hata etmişlerdir. Çok düşen olmuştur hem de, az değildir. Azımsanamayacak sayıda çoktur. Hata etmişlerdir ve yüzlerce ayet nes. O yüzden birçok bugün neshe karşı, e, e, tabir ise e, neshi reddeden, külliye reddeden bu bidat ehlinin de aslında, ee, bu türlü yanlışlara düşmesinin e, sebeplerinden bir tanesi de budur. Hani nasıl günümüzdeki bazı bidat ehli hadis inkarcılar bakıyorlar ki hadiste, hadis ilminde o kadar hatalar, hata yapan insanlar oluyor veya o kadar uydurma batıl şeyleri hadislere sokuyorlar. Bu onları neye yetiyor? E adaletsiz zaten cahil oldukları için külliyen yok etmeye yetiyorlar. İşte o yüzden bazı şeylerin bu, tür, bu tip tabir sayısı zararları olmuştur. Bazıları nesifte o kadar ileri gitmişlerdir ki Sonra artık müte mütekaddimlerden adil olmayan bazı kimseler onların bu fillerine bakmışlar. Demişler ki ya Kur'an'da ayet bırakmadı bunlar. Nesli külliyen inkar etmeye gitmişlerdir. O yüzden hakikaten bakın bugün günümüzde meşhur e, Arap ülkesinde veya Türkiye'de veya başka yerde neski inkar edenlerin e, en büyük e, kızgınlıkları bu yönde. Ya Kur'an'da ayet bırakmadı diyorlar bazı şeyler. Şimdi evet Kur'an'da de çok ileri giden bu ilim ehli kimsenin bazı hatalarıdır bu ama onları inkar etmek de külliyen yani birileri hata etti diye bunları da inkar etmek onların cahillikleridir. O da ayrı bir konu. Tamam Bunu bilin o yüzden bu çok önemli ve ileride ilmi hayatınızda ilerlediğinizde yani bazı e, kaynak e, kitaplara, tefsirlere indiğinizde bunlarla o kadar karşılaşacaksınız. E, bu Yani e, insanın ilmi hayatında özellikle tefsirle iştigal eden bir kimsenin ilmi hayatında çok büyük bir e, çok büyük bir rol oynamaktadır kardeşler. Bunu bilin bu husus. Tamam. Şimdi o zaman diyoruz ki, toparlıyoruz. Selefe göre nesin manası, e, manası şudur. Şafi öncesinde Selefin kendi sözlerinde nes ifadelerini farklı manalar hakkında sık sık kullandıkları için onların bu kullanımla ne kastettiklerini iyi anlamamız gerekir. E, diyoruz ki bu konuda sözün özü şudur. Bakın şöyle bir taksimata da gidersek daha önce söylediğimi daha iyi anlayacağız. Bu konuda sözün özü şudur kardeşler. Selefin zamanında neshten ne kastediliyor? Şu, şu iki taksimata gittiğimizde çok güzel oturacaktır. Bakın. Selefin sözünde nesh iki kısma ayrılır. Bir, külli e, neshun külli, külli nesh. Yani bizim şu anda dersimizin konusu olan yani nesh, bildiğimiz müteahhir anlamıyla yani bir ayetin hükmünün başka bir ayetin hükmünü tamamıyla ne yapması? kaldırılması, iptal etmesi buna ne denir kardeşler? külli nesk denir. İşte selefin e, kastettiği nesk'ın ilk anlamı budur. Bildiğimiz nesk. Bir de cüz'i nesk var. Neskun cüz'i. Tamam. Neskun cüz'i, cüz'i nesk. O da nedir işte? Az önce söylediğim gibi umumun hususlaştırması, mutlakın mukayyet kılınması. Anladık mı kardeşler? Anladık mı? Burası çok önemli. Şimdi tabir sahihse az önce deminden beri kendimizi zorla, yani e, anlatabilmek için zorladığımız mürseli iki cümlede toparlamış oluyoruz. Selefe baktığımızda nesih kelimesinden iki şey anlaşılır. Bir, külli nesih. Ya selef nesih derken külli nesih kastediyordur. O da bizim bugün mutakir anlamla bildiğimiz nesih ya da cüz'i nesih kastediyorlardır. Nesih'in cüz cüz'i. Nesih'in cüz'i nesih. İşte mesela az önce verdiğim Umumdan balığın ifades, balığın haskılması gibi. Peki bu e, bakın çok güzel bir istikrar söz konusu. Bu cüz i nes kardeşler beş kısımdır. Öyle ne dedik? Umumun haslaştırılması. Başka mutlakın mukayyetleştirilmesi. Bunun gibi toplam beş kısımdır kardeşler. Bu beş kısmı işleyip hızlıca dersi bitireceğiz. Birincisi ne dedik? Ne dedik? Umumun haslaştırılması. Yani ammın taksisi. Tamam? Bu şöyle olur kardeşler bakın. Nas bir delil öyle bir lafızla gelir ki bu lafız o lafızın içerdiği bütün manaları kapsayacak şekilde am yani kapsamlı olur. Sonra taksis edici bir delil gelir ve o am lafızın bazı fertlerini onun dışına çıkarır. Ve geride sadece o lafızla kastedilen kalır. Yani öyle sadece işte deve, inek, tavuk, hindi ve diğerleri balık hariç kalır. Tamam. Buna örnek. Şimdi bu örnek tamam. Biz bunu örnekleştirdik de ama konumuz bu değil. Selef döneminden bizim örnek vermemiz lazım. Yani öyle bir örnek vermemiz lazım ki Selef bir şeye bu nesk olmuştur demiştir ama bizim anladığımız mütakir anlamdaki neski kastetmiyor. Yani külli neski kastetmiyor. Cüz'i neski yani umumun hastlaştırılmasını. Hepsine tek tek bu beş madde Seleften örnek vererek ispatlamamız gerekir ki söylediğimiz maksat hasıl olsun. Bakın. Şimdi dikkat edin. İbn Abbas radıyallahu antan şöyle bir rivayet geliyor arkadaşlar. Allah azze ve celle ayette buyuruyor ki: "Ey ölü dinâmenû lâ tedhulû buyûtan gayra buyûtikum hattâ testânisû ve tesellimû alâ ehlihâ." Ey iman edenler kendi evinizden başka evlere geldiğiniz geldiğinizi ey iman edenler kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip izin alıp yani Ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Sonra zaten diyor ki bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde düşünüp anlarsınız diyor. Nur suresinde 27. ayette kardeşler. i̇bn Abbas bu ayeti zikrettikten sonra diyor ki Sunme نَسَخَ مِنْ زَالِكِ Sonra Allah nesk etti. ثُمَّ نَسَخَ وَسْتَسْنَا minzalik. Sonra Allah bunu nesk ve ondan şunu istisna ettiriyor. لَيْسَ Junahun جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكَنَةٍ ف۪يهَا مَتَاعٌ İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Bakın, ilk ayette kardeşler Allah Azze ve Celle başkalarının evlerine izin almaksızın girmeyi yasaklamıştır. Doğru mu? Ve bunu genel bir ifadeyle kullanmıştır. Bu yasak, Allah Azze ve Celle'nin bu yasa, lafız itibariyle evlerin bütününü içine almaktadır. Çünkü evler diyor. Ahmet'in, Mehmet'in onun bunun evi demiyor. Evler diyor. Bütün evleri içine almaktadır. Sonra Allah Teala bu evlerden insanın ihtiyacını görmek için girdiği ve içinde oturulmayan evleri yasak kapsamından çıkarıp taksis etmiş ve bu evlere izin istemeden girmeyi mübah kılmıştır. İbn Abbas bu olaya ne demiştir? nesh oldu demiştir. Anladık mı? Yani umumun taksiyesine ne demiştir? Nesh demiştir. Anladık mı kardeşler? Şimdi bu birincisi umumun hususuna demek ki selef zamanında ne nesh Şeyhül İslam bunun üzerinde çok duruyor. O kadar duruyor ki bunun üzerinde İmam Şatibi muvafakatta çok duruyor bunun üzerinde. Ve birçok nesh hakkında muhakkik alimler de Mesela İbnül Cevzi gibi çok duruyorlar bunun üzerinde. Ve vurguluyorlar. Yine mesela mütahir aralarında, içerisinde, nesk babında en muhakkik alimlerden biri olan mesela Mustafa Zeyd gibi çok duruyorlar bunun üzerinde. Bunlar çok önemli kardeşler. Bakın ikincisi, takyidul mutlak, mutlakın takyidi yani mutlakın kayıtlandırılması. Buna da selef nesk demiştir. Sözlerinde. Nes demiştir, selefe bakıyoruz. Seleften biri bu ayet veya şu olay nes olmuştur diyor. Ama ne kastediyor? Mutlakın mukayyet kılınmasını kastediyor. Bakın buna örnek. Bir nas kardeşler, bir delil, bir şeyi ya da bir şahsı sınırlandırmaksızın, sizin içine alan bir lafızla gelir. Bazen bakıyoruz bir delil, bir ayet, bir e, hüküm, Allah tarafından gelen bir hüküm, bir şeyi ya da bir şahsı, hiç sınırlandırmamaksızın yani o şeyi ve o şahsı sınırlandırmamaksızın sınırlamaksızın belirlemek sizin içine alan bir lafızla geliyor bu denil bize. Tamam Ondan sonra başka bir yerde başka bir nas geliyor ve bunu sınırlandırıyor. Tamam? Bu olayı ne diyoruz? Genel tabirlerle bu olay nedir? Mutlakın kayıtlanması, tahkid edilmesi. Bakın seleften bunun misali şudur. Şimdi yine İbn Abbas radıyallahu anh'ıma özellikle İbn Abbas'tan veriyoruz çünkü biliyorsunuz tefsirde e, imamdır. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma Allah Teala'nın bakın bu çok güzel de bir örnektir. Men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fîhe mâne limen nuridum. Bakın her kim bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını dünyada veririz. İsra 18 bakın, her kim bu ayeti, özellikle tercümesine çok dikkat ettim bunun, öyle o tercümeyle sunuyorum bu ayeti, ilmi noktası anlaşılsın diye. Her kim bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını dünyada hemen veririz diyor Allah, hemen veririz. Dilediğimiz kimseye ememiz. Ayeti hakkında diyor ki, bu ayet, "Men kāne yuridu harṣ al-akhirati nizid luhu fīhi harṣuhu, ve men kāne yuridu harṣ al-dunya Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da ondan veririz. Şura 20 ayetini neshetmiştir. Nasihun diyor. Neshedicidir. Neshetmiştir. Hangi ayet hangi ayetini neshediyor? Bakın Şura 20 İsra 18'i nes neshediyor. Dikkat edin. Bakın kardeşler. Şura 20 İsra 18'i nehyediyor. Ee, pardon, neshediyor diyor İbn Abbas. Şimdi bakın. İsra 18'de ne var kardeşler? Peki pardon, İsa eee Şura, şura 20'de ne var kardeşler? Şura 20'de bakın Allah Azze ve Celle diyor ki kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını arttırırız. Yani kim ahiret kazancını istiyorsa Allah onun kazancını ne yaparmış? Arttırırmış. Kim de dünya kârını istiyorsa ona da ondan veririz. Yani Allah ne diyor bu ayette? Her kim dünya kârını istiyorsa ona da ondan veririz diyor. Yani ne demek istiyor burada Allah? Kim dünyayı istiyorsa Doğru mu? Kim dünya zenginliğini istiyorsa ona veririz. Doğru mu? O zaman bu ayete göre yeryüzünde dünya zenginliğini isteyen herkese Allah Teala'nın bu zenginliği vermesi gerekir. Doğru mu? Ancak yani bu çünkü mutlak bir umumdur. Doğru mu? Ancak i̇bn Abbas diyor ki bakın bu mutlak umum diyor yani müfessillerin babası yani öyle ilmi yaklaşıyor ki olaya. Diyor ki bu mutlak ifadenin bu mutlak ifadeyi Allah Azze ve Celle İsra 18'de kayıtlamıştır diyor. İsra 18'de ne diyor? Diyor ki bakın, her kim çar çabuk geçen dünyayı isterse, yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada veririz. Yani demek ki bu Allah'ın dilediğine vermesiyle kayıtlıymış. Doğru mu? İlk ayette her kim isterse diyor. O zaman kim isterse Allah'ın vermesi lazım değil mi? Ama Allah bu mutlak ifadeyi başka ifadede benim dilememle kayıtlarım diyor Allah. Yani ben isteyenler arasında dilediğime veririm. Yani her istiyene vermem demiş oluyor Allah. Bu mutlak ifadesini kayıtlıyor. Doğru mu? İşte bu mutlak ifadesini kayıtlamasına İbn Abbas ne diyor? Nes diyor. Nes olmuştur diyor. Anladık? Kim tekrar eder bunu? Sormadan önce bunu bir tekrar et bakalım. Şimdi Şura 20'de bir genel bir ifade var. Kim dünya kazancını istiyorsa ona dünyada verir. O zaman dünyada zenginliği isteyen, dünya isteyen herkesin Allah Azze ve Celle tarafından o istediğinin karşılanması gerekir bu ayete göre. Mutlak ifade. Fakir olamayacak, mümkün değil. Vermesi gerekir Allah'ın bu ifadeyle. Bu işgalin içinden nasıl çıkarız? Diğer ayetle. İsra 18'de. Allah kayıtlıyor. Neyle kayıtlıyor Allah bu genel ifadeyi? Bu mutlak ifadeyi neyle? Dilediğiyle kayıtlıyor. O zaman demek ki her isteğine vermeyecekmiş diyor Allah. O yüzden ne diyor? Dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını diyor bir de. Onun dilediği kadarı da değil. Dilediğimiz kadarını hem bu kişiler içerisinde bizim dilediğimiz olacak hem de istediğimiz kadar olacak şeklinde kayıtlıyor Allah. İşte bu mutlakın mukayyetleştirilmesine i̇bn Abbas ne diyor? Ne diyor. Buyur söyle şimdi. Evet. Mutlakla mukayyet mi? Mutlakla mukayyetle de umumla usulün arasındaki fark? Ha işte o şeye geliyor. Mutlakla umum arasında ne fark var? Bu fıkıh usulünde çok ince bir noktadır. O yüzden ona e, değinmemiz zor olur. Yani şöyle söyleyeyim: Yeryüzün e, sınıftaki bütün insanlara ver sözü umumdur. E, bütün talep sınıftaki bütün talebelere para ver sözü umumdur. Ama sınıftaki... E, ama e, Pardon, şöyle diyelim. Al bunu okuldaki bütün talebelere ver. Bu söz nedir? Umumdur. Al bunu okulda talebeye ver. Bu söz nedir? Mutlaktır. Şimdi, umum bütün fertleri tek tek alıyor. Doğru mu? Ama mutlak, bütün fertleri içeriyor. Çünkü talebe dediğin zaman mutlaktır. Ama o fertlerden biri olacak. Anladık mı? Bak... Bir yönde umumla birleşiyor, birleşiyorlar, bir yerden ayrılıyorlar. Umumla mutlak nerede birleşiyor? Umum, umumda bir genellik var zaten bütün talebeler diyoruz. Mutlakta da bir genellik var bütün talebeler. Çünkü sen bunu talebeye ver dediğinde bütün talebeleri kapsıyor. Ama bu talebelerden sadece nedir? Biridir. Ama umumda ne var? Cüzler var. O yüzden bu ince bir nokta fıkıh konusu. Bu fıkıh en ince noktalarından birisi. Evet. Devam ediyor şimdi. Bu olayı anlatıyoruz allah Teala ikinci ayette vermeyi mutlak olarak, birinci ayette ise limen nuridu, dilediği kimseye, kimselere verme kaydıyla mukayyet olarak zikretmiştir. Bu nedenle de zaten herkese istedikleri verilmemektedir. Bu durumda kaide mutlakın mukayyet üzerine hamledilmesidir, onunla birlikte anlaşılmasıdır. Takyitte mutlaktaki geniş kapsamın daraltılması söz konusudur. Bakın dikkat edin, mutlakta ne var? Şey, takyit, mutlakın mukayyet kılınması olayında ne var kardeşler? Mutlaktaki geniş kapsamın sınırlandırılması var, değil mi? Mutlaktaki geniş kapsamın neyi var? Ee, sınırlandırılması söz konusu, doğru mu? Yoksa mananın tamamıyla iptal edilmesi söz konusu mudur? Değil, anladık mı? Zira görüldüğü üzere, İki ayette de verilme söz konusudur. Ancak ikinci ayetin kapsamlı lafzından anlaşılabileceği üzere herkesin dünyada istediklerinin mutlaka verileceğini düşünmelerine yol açabilecek olan mana ilk ayetle ondan izale edilmiştir, kaldırılmıştır. de ne anlam var? İzale etmek. Kaldırma anlamı var. Böylece ilk ayet, ikinci ayetteki muradı izah etmiş ve onu sınırlandırmıştır. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma da buradaki mutlakın takiyidini nesh olarak adlandırmıştır. Evet. Üçüncüsü tebiyinul mucmeli ve tefsiruhu. Tebiyinul mucmeli ve tefsiruhu. Mücmelin beyanı ve tefsiri. Selef buna da nesh demişti Dedik ya beş husus var. Bakın örnek. Örnek. Allah azze ve celle diyor ki bu da çok güzel bir örnek ve in tubdu mafi anfusikum evtuhfuhu yuhasibkum bihi lah. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Bakara 284 ayeti nazil olunca şöyle bir olay gerçekleşmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki: "Ey Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göklerde ve yerdekilerin hepsi Allahındır. Allah İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir." Bakara 284 ayeti nazil olunca bu Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıp önünde diz çöktüler ve şöyle dediler. Ya Resulallah önceleri namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüzün yettiği amelleri işlemekle emrolunuyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden dolayı sorumlu olacağımızı bildiren bu ayet nazil oldu ki bizim buna gücümüz yetmez. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önce geçen iki kitap ehlinin yani Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi işittik, isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Onlar gibi söylemeyiniz. Aksine işittik ve itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışla dönüş yalnız sanadır deyiniz. Sahabiler bu sözü tekrarlayıp dilleri ona iyice alışınca peşinden Yüce Allah'ın şu ayetleri indi. Bakın dikkat edin şimdi. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırma hiçbirinin arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışla. Dönüş yalnızca sanadır dediler. Bakara 285. Ashab bu sözü söylemeyi alışkanlık haline getirince Allah o ayeti nesketti. İbnü Hurayra Ebû Rey'le bahsediyor bundan. Allah o ayeti nesketti ve şu ayeti indirdi. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz unutursak veya Evet, Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Allah Teala bu duaya cevap olarak evet, kabul ediyorum dedi. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükleme. Allah Teala evet dedi. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Allah Teala evet dedi. Daha sonra nazil olan ve Allah Teala'nın mümin kullarını bağışlayacağını vaat eden ayetler, onların içinde gizlediklerinden dolayı, hesaba çekilmelerine aykırı değildir. Çünkü hesaba çekilmek azap etmek demek değildir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. İnsanın e Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kimin kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. İnsanın içinde küfür, nifak, müminlere nefret ve kafirlere dostluk gibi şeyler beslemesine gelince bunlar sahibinin hesaba çekilip cezalandırılacağı, cezalandırılacağı kalp amellerindendir. Bu ayetin muhkem olduğuna delalet eden bir diğer husus da haberlerde nesil mümkün olmadığı kuralıdır ki bu konu ileride gelecektir. Şimdi kardeşler biz burada kaçıncı olayı söyledik? Üç. Dört ve beş kaldı onları da önümüzdeki derste alacağız. Bu olayın bu noktasını anladınız mı kardeşler? Şimdi Allah sizin kalplerinizden dolayı hesaba çekme söz konusu ya. Doğru mu? Bu problem oluyor. Halbuki burada bir mücmellik var. Onu açıyor Allah başka ayette. Başka ayette bunu açıyor. Ne diyor? Allah diyor size çekemeyeceğiniz yükü yüklemez. Allah açıyor bunu. İşte Allah'ın bu e, tabir sayıse biraz kapalı olan bu ifadeyi başka bir ayetle açması olayına ne deniyor? bu Reyn'e ne diyor? Nesk diyor. Anladık mı kardeşler? O yüzden hızlıca okudum geçtim maruf olduğu için, çok üzerinde durmamak için. Anladık mı? Bir de şu olay var bakın, Allah sizi içinizdekileri hesaba çeker olayı. Bir emir midir, bir nehi midir yoksa bir haberden mi, haber mi veriyor? Bir haber veriyor. Doğru mu? Biz derslerde ne anlattık? Haberde nesih olmaz. Yani su suda boğduk, Allah sonra onu etmez. Doğru mu? Haber olayında sadece hangi haberler hariç demiştik? Emir ve nehi içeren haberler. Geçmiş dersi hatırlarsak. Mesela Allah ne diyor hamile kadınlar? Şey, kocası ölen kadınlar dört ay on gün beklerler diye haber veriyor. Yani Allah ne demek istiyor burada? Beklesinler. Bu haber kalıplarıyla gelip Emir ifade eden. Bunlar konumuzun dışında ama normal bir haber düşünün. Firavun'u boğduk. İşte İsrailoğulları böyle yaptı. Bu böyledir. Allah diyor işte ben Rahman'ım Rahim haberler veriyor bir şeylerden. Bunların nesk olması, bu türlü haberlerin nesk olması mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Allah bu ayeti bununla nesk etmiştir demesinden müteahhir neski kastetmesi kesinlikle mümkün değil. Neden? Çünkü ha konu haber konusu. Haberlerde de nesk olmaz anladık mı? Çok ince bir nokta var. Doğru mu? Şimdi Allah bize ne demişti? Son olarak tekrarlıyorum. Ayette ne demişti bize? Demişti ki, içinizdekilerden dolayı hesaba çekileceksiniz. Doğru mu? Bu ashabı ağır geliyor, şikaret ed ediyorlar. Sonra Allah azze şunu beyan ediyor. Allah size çekemeyeceğiniz yükü yüklemez. Şimdi o ilk ayet Allah size hesaba çekecektir. Kapalı bir ayetti aslında, bir cihetten yani. Kapalı gelebilecek bir ayetti. O yüzden ashaba problem oldu bazılarına. Sonra Allah bu kapalı ifadeyi ne yaptı? mübeyyenleştirdi. Yani bu mücmel ifadeyi mübeyyenleştirdi, açtı. Bu mücmel olayın mübeyyenleştirilmesine Ebu Hureyre radıyallahu anh ne dedi? Nesh dedi. Peki Ebu Hureyre radıyallahu anh burada mücmelin mübeyyenine nesh demiş oldu. Bak demek ki selefte ne var? Mücmenin mübeyyenine ne var? Nesh denmesi söz konusu. Anladık mı kardeşler? Mücmenin mübeyyenine nesh denmesi söz konusu. Ki diyoruz ki burada anladığımız manada işte Allah sizi hesaba çekecektir. Sonra Allah bu ayeti Allah sizi çekemeyeceğiniz Allah sizi çekemeyeceğiniz şeyi yüklemez ayetiyle nesketmiştir. Yani bu Allah size çekemeyeceğiniz şeyi yüklemez ayeti Allah içinizdekilerden dolayı sizi hesaba çekmiştir ayetini nesketmiştir dersek ve bu neshten de hükmünü kaldırmış anlamını tamamıyla hükmünü kaldırmış anlamını kastedersek bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Allah Azze ve Celle sizi nefislerinizden dolayı hesaba çekecektir. İfadesi, haber ifadesi. Haberlerin nesk olması mümkün değil. Anladık mı kardeşler? Buradan da ne anlıyoruz? Ebu Hureyre o ayet, o ayeti nesk etmiştir derken hükmünü ortadan kaldırmıştır demiyor. Mücmel bir ifadedir, kapalı bir ifadedir. Mübeyyenleştirilmiştir demiş oluyor. Tamam. Mı? Buradan da ne anlıyoruz? Selef mücmelin mübeyyenine nesleniyor deniyor. Şimdi toparlayacak olursak, Selef neye nesk diyormuş? Taksisin, taksis am, umumun haslaştırılmasına. Başka, tebiyin-ül e, başka, takid mutlak, mutlakın mukayyet, ha, mukayyetleştirilmesine, kayıtla, kayıt altına alınmasına. Başka, tebiyin-ül mucmeri ve tefsiruhu, mücmerin beyanı ve tefsiri. Halbuki Allah Azze ve Celle o tefsir etmiştir. Ama, e, ama Ebu Eyle buna neslenmiştir demiştir. O yüzden kardeşler bakın, yarın bugün gün tefsir okuduğunuzda, bu i̇bn tefsiri olur. İmam Taberi'nin tefsiri olur. O kadar çok rivayetle karşılaşacaksınız ki bu. Hatta sahabet sözünde değil. Bizzat e, İmam Taberi ediyor, diyor? İmam Taberi de bunu vurguluyor. Nesk diyor. Ve kastı umumun haslaştırılması veya taklidin mukayyet kılınması. Ama sen zannediyorsun ki İmam Taberi ne yapmış? Sen zannediyorsun ki İmam Taberi ne yapmış? Bu ayet ne oldu demiş. Halbuki onda ne oldu derken ne kastediyor? Halbuki işte ya umumun ...laştırılması ya mutlakın mukayyet kılınması diyor. O yüzden bizzat İmam Taberi de buna vurgu yapıyor. Diyor ki Selef bunları kastetmiştir diyor. Yine İbni Kesir'in tefsirinde çok karşılaşırsınız. Veya işte Nesih bablarında Nesih mensuh kitapları var. Bunları okuduğunuz zaman çok vehme düşebilirsiniz. Mesela öyle Nesih ile alakalı öyle kitaplar yazan olmuştur ki bunlar alimdir, ilim ehlidir. Tercih etmiştir, başında mukaddemesinde demiştir ki işte bana göre 384 tane ayet nesk olmuş. Yani şu an Kur'an'da elimizde 384 tane ayet nesk. Evet, hangi ayetler nesk olmuş olmamış ihtilaflıdır bu e, e, alimlere göre. Yani Kur'an'da şu an lafzı var olup da hükmü nesk olmuş ayetler ihtilaflıdır. Yani benim kalbim unutmayın olduğu 9 tanedir bu ayetler. Ama mesele değil ihtilaf edilmiştir. 300-400'e çıkana kadar çıkanlar olmuştur. 150 diyenler olmuştur. Yani bu mübalağadır. İşte bunların sebebi vehme düşmelerindendir. Bakıyorlar sahabelerden, tabinden birçok rivayet görüyorlar bu ayet nesk olmuştur diye. Hemen diyorlar ki evet bu ayet nesk olmuştur. Bak sahabe de böyleydi. Halbuki sahabe onun hazlaştırılmasını kast belki. Ve mutlaka mukayyetleştirilmesini kast vesaire. Tefsirlerde de bunu çok görürsünüz. Mütakad-ı Mütahir, İbn Kesir vesaire bu tefsirlerde de çok görürsünüz. O yüzden muhakkik alimler de buna özellikle çok değiniyor ve şiddetli şekilde İmam Şatibi Rahimullah çok müthiş ifadelerle değiniyor. Buna değineceğiz İmam Şatibi'nin sözlerine ee, önümüzdeki derste inşallah. Ve İbn-i Teymiye de buna çok şiddetli bir şekilde değiniyor ve diğer muhakkik alimler de e, şiddetli bir şekilde buna değiniyorlar. İnşallah burada dersimizde son veriyoruz. Allahu u Alim ve Muhammedin ve alim